Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Muğla Çevre Platformu'nun Ula ilçesi sınırlarındaki çıtlık ormanlarında ağaç kesimi projesinin iptal edilmesi için yürüttüğü kampanyadaki 30 binin üzerinde imza Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muğla Çevre Platformu Change.org Taksim Çıtlık Ormanları adresinden imza atanlara gönderdiği e-mail bu haberi şu şekilde duyurdu. Değerli destekçilerimiz, kampanyamızda eriştiğimiz başarıyı daha önce sizlerle paylaşmıştık. Mücadelemiz sonuç vermiş ve çıtlık taş kesiği mevkiinde başlatılan ağaç kesimi durdurulmuş ve kesim sahasını işaretleyen tüm levhalar kaldırılmıştı. Ancak Taşkesi Endüstriyel Plantasyon Projesi'nin iptal edildiği resmen açıklanana kadar mücadelemizi devam edeceğimizi duyurmuştuk. Sizlerin olağanüstü desteğiyle kısa sürede 33.655 imza topladık. Bu güçlü desteğinizi arkamıza alarak talebimizi muhatabımız Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bundan sonra verilecek resmi cevabı bekleyeceğiz ve elbette sizlerden yeniden haberleri paylaşacağız. Çok umutluyuz. Güçlü kamuoyu desteğimizde bunu başaracağımıza inanıyoruz. Elbette mücadelemiz yalnızca imza kampanyasıyla sınırlı değil. Gerekirse hukuki yollara başvurma konusunda da hazırlık yapıyoruz. Sürecin daha fazla sosyal ve ekolojik tahribata neden olmadan aklın ve vicdanın hakim geleceği şekilde sonuçlanmasını diliyoruz. Sağlık, sevgi ve dayanışmayla kalın demişler. Change.org Taksim Çıtlık Ormanları adresinde devam eden imza kampanyalarında. Diğer yandan Muğla Çevre Platformu yeni bir kampanyada başlattı. Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi tarafından başlatılan kampanya Datça'da alavara koyunun sit derecesinin düşürülmesine karşı çıkıyor. Change.org Taksim Datça alavara adresinde kampanyaya kısa sürede 5000'in üzerinde kişi imza attı. Muğla Çevre Platformu'nun en büyük endişesi bu kararla birlikte bölgedeki doğal hayatı ortadan kaldıracak yapılaşmanın önünün açılacak olması. Kampanya metninde bölgenin önemi şu şekilde ifade edilmiş. Datça-Emecik-Alavara mevkii bütünü özel çevre koruma bölgesi olan Datça Yarımadası'nın doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlik açısından korunması gereken en önemli alanlardan biri. Dar uzun bir coğrafi yapıya sahip yarımadanın hemen her noktası yaban hayatının mekansal sürekliliği açısından vazgeçilmez öneme sahip. İlan edilen sit kararında sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenmiş olan alanın sınırlarının mevcut tapu parsel sınırlarına uygun biçimde belirlendiği görülmekte olup doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin insan yapımı parsel sınırlarıyla belirlenmeyeceği son derece açık. Koruma kullanma ilke kararındaki sürdürülebilir koruma alanlarında yapılabilecek yapı ve tesisler göz önüne alındığında söz konusu kararın belirtilen alanda doğal hayatı bunun süreklildiğini tümüyle ortadan kaldıracak bir yapılaşmanın önünü aşağı kuşkusuz. Kampanyanın talebi kararın iptal edilmesi sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı statüsüne yer verilmeyen nitelikli doğal koruma alanı ve kesin korunacak hassas alan Statülerine göre düzenlenmiş Yeni bir karar alınması ve ilan edilmesi kampanya Change.org Taksim Datça Alavara adresinde devam ediyor. Ölüdeniz ve Kayaköy'deki doğal ve arkeolojik sit alanlarına 6 adet yeni jeotermal sondaj kuyusu açılması ve bunun için izin ve ruhsat verilmesi üzerine kampanya başlatmış Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği. Change.org Taksim Ölü Denizi Koru adresindeki kampanya ruhsatın iptalini talep ediyor ve çevresel etki değerlendirmesi aşamasında ilgili kurumları olumsuz görüş bildirmeye çağırıyor. FED'ler kampanya metninde jeotermal sondaj sırasında oluşabilecek tehditlere değinmiş, buhar ve karbondioksit salımı, zemin oturması ve çökme, gürültü, patlama ve fışkırma, Eriğikte bulunan arsenik, bor, siyanür, kükürt, nikel, kurşun, kobalt, alüminyum, kadmiyum, krom ve mangan gibi tehlikeli kimyasalların yer üstüne deşarjı, kabuklaşma önlemek için kullanılan sütrik asit gibi kimyasalların salımı gibi sorunlar. Sondaj sonrası jeotermal enerji tesisinin işletilmesi süresince de karbondioksit emisyonları, jeotermal sıvının ekstraksiyonu nedeniyle arazinin çökme riski, doğrudan akarsulara deşarj yoluyla yoğun sık yerliliği, asit yağmurları nedeniyle toprağın, ağaçların, tarımsal ürünlerin, göller ve akarsuların olumsuz olarak etkilenmesi şeklinde yaşam döngüsüne ve küresel ısınmaya etkileri var. Tüm bu nedenlerle Ölüdöniz çevresinde jeotermal sondaj yapılmaması gerektiğini savunan dernek kampanyayı okuyanlara seslenmiş. Bu coğrafyada yaşayan bizler bu cennetin yok edilmeden Gelecek nesillere taşınmasını istiyoruz. Bu yüzden her noktası birbirinden değerli. Senede 1,5 milyon turistin geldiği özel çevre koruma bölgesi olan bu cennetin göz göre göre yok edilmesini seyretmeyeceğiz. Change.org Taksim Ölüdenizi Koru. İsmail Akpınar'ın başlattığı kampanya ise Balıkesir'de kapanan Havran Tepeoba, Bakır ve molibden Madeni alanının eski haline getirilmesini yani rehabilite edilmesini talep ediyor.